Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi allama bil-kalemi, allama al-insana ma lam ya'lam. <gülüyor> wa sallallahu ala rasulihī sayyidinā Muhammedin wa sallam wa ba'd. Kusle geldik. Temizliği tarif ederken ıslahta ne demiştik? En-nazafatu an hadesin veya khabesin hadesten ya da khabesten temizliğe taharet diyorduk. Bu hades hali iki türlüydü. Bir küçüğü vardı, bir de büyüğü vardı. Şimdi büyük hades hali yani sizin organlarınızda, bedeninizde bir manevi kirlilik hali oluyor. Suyla onu temizliyorsunuz. Olmadı, teemmümle temizliyorsunuz. Peki bu Gusül iki türlü oluyor. Bir mesnun olan var, sünnet olan var, bir de farz olan var. Ee, farz olan gusül ya cünüplükten dolayı o gusül abdestini almak gerekiyor veya kadın hayız nifas durumu bitince o zaman gusül abdesti alması gerekiyor. Farz olan gusül kişi cünüp olduğunda kadın olabilir, erkek olabilir veya kadınsa Hayiz nifas hali bitince Farz olan gusül onun adına Tahkuk eder yani Gusül ona farz olur Sünnet olan e, içtima günlerinde Bayram günlerinde Cuma günlerinde gusül abdest almak Bütün bir bedeni temizliyorsunuz Aslında idrar Meniden daha pis Ama idrar insan bedeninden Çıkınca sadece abdest Alıyoruz meni çıkınca Bütün bir bedeni yıkıyoruz bu da şunu gösteriyor ki akılla olmuyor yani. Akılla baktığınız zaman daha pis olan insan bedeninden çıktığında daha büyük temizlik yapmak gerekiyor ki idrarda bunu yapmak gerekiyor. Ama öyle değil. Nitekim Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin Muhammed Bakır'la olan muhaberesinde de Ebu Hanife bu noktaya işaret ediyordu. Peki şimdi farzul gusli, guslun farzları nedir? E, Ebu Hanife'ye göre, rahmetullahi aleyh, El-Mazmazatu Vel-İstinşâku, sekim burada fe koyduğuna göre, İmam Şafii, rahmetullahi aleyh'e göre, bu farz değildir, ağza buruna su vermek farz değildir İmam Şafii'ye göre. El-Mazmazatu Vel-İstinşâku, mazmaza neye diyorduk? Tehrikul ma'i bil femi, suyu ağzınıza alıyorsunuz, orada çalkalıyorsunuz. Peki aynı şekilde buruna ve üçüncüsü de vagaslu cemil beden bütün bedeni yıkıyorsunuz. Neden? Çünkü ayet-i kerimede Maide suresinde ve inküntum kuntum fattaharu. Yani ne demek? Fattaharu tahhiru abdanikum. Bütün bedeninizi temizleyin. Burada mübalağa var. Ağzın içi, burnun içi de ona kolaylıkla su verebiliyoruz. Yani onu da e, biz sanki bedenin dışı gibi kabul ediyoruz. Gusul abdeste alırken ağzımıza, e, burnumuza da su vermek gerekir diyoruz. E, abdest alırken abdest ayetinde ya eyyuha ladin ida qumtum ila salatif arzilu yüz demişti. Dolayısıyla yüz Muhacehe, yöneldiğiniz zaman karşı tarafın gördüğü bölge işte saçın e, bitiminden başlıyordu, e, saçınızın çıktığı yerden başlıyordu, çenenizin altına kadar olan o alanı kapsıyordu. Ama burada beden dediğine göre ağızla burnu da bedenin içine alıyoruz. Peki e, gözün içi bundan istisna. Efendim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki yine buradaki hadis-i şerifi buradakileri işaret edin ki önce buradakileri bir ezberleyin tahte kulli şa'ratin cenabe. Efendim, sallallahu aleyhi ve sellem her kılın altında cünüplük var. Yani insandan meni çıktığı zaman ya da cinsel ilişki olduğunda o hades hali insanın bütün organlarını kuşatıyor, içine alıyor. Allah Resulü de tahete kulli sha'ratin janabe her kılın altında cünüplük var onun için tahyiru abdanekum bütün bir bedeni yıkayacaksınız yani ve inkuntum junuben fatahuru peki şimdi ela febullu sha'ra wa ankul bashara efendim o kılı ıslatacaksınız wa ankul bashara yani deriyi de temizleyeceksiniz değil mi? deri de temizleyeceksiniz nadifu demek yani peki o zaman guslun farzı farzul gusli el madmadatu vel istinşaku ve gaslu cemi'il beden peki sünnetleri nedir? meymune annemiz radıyallahu anh'a imam buhari müslim rivayet ediyor Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl gusül abdest alıyorlardı ki oradan biz guslün sünnetlerini çıkarıyoruz, Hazreti Meymune rivayetinden. Cünüp olunca kişi önce erkek helaya gider, helaya gider, idrar yapar. Neden helaya gider? Çünkü Ebu Hanife'ye göre, rahmetullahi aleyh, meninin zekerden, cinsel organdan şehvetle çıkması gerekmiyor yani belden şehvetle ayrıldı, sonra kendinizi sıktınız, iki dakika sonra intişar hali kayboldu, meni kendiliğinden akarsa Ebu Hanife'ye göre bu yine cünüptür. Çünkü belden şehvetle ayrılmıştır. Dolayısıyla birisi cünüp olsa, gidip gusül abdesti alsa, on dakika sonra helaya gitse, banyodan sonra helaya gitse, idrardan önce meni gelse yine bunun gusül abdesti alması gerekiyor çünkü o meni belden şehvetle ayrılmıştı. Onun için önce helaya gitmeli. Helaya gitmeli. İdrardan sonra banyoya girmeli. Peki idrardan sonra banyoya girip ne yapacak? Eee <gülüyor> wasunenuhu yani wasunanol gusli wasunanol gusli zamiri erci ilayei şeyin ilal gusli wasunanol gusli mübdedadır, en ile haberdir ee, peki cümle yani en ile yedeyhi ve farcehu ellerini yıkayacak yani heladan sonra banyoya girdiğinizde önce ellerinizi yıkıyorsunuz sonra ferci yıkıyor neden ferci yıkıyor? orada bir necaset varsa onu yok ediyor ki gusül abdesti alırken o necaset bütün bedene yayılmasın Neces bedenihi Ferzin yıkar e, bedendeki o necaseti giderir yani en yısı ile o y ile en yağıısı ile o yüzü an bedenihi sınme yet tava da ya tava niye Çünkü atı farfedir değil mi sınme ثُمَّ يَتَوَضَّعَ لِسَّلَاةِ Sonra namaz abdesti alıyor. Yani bunları yapıyorsunuz, sonra namaz abdesti alıyor. ثُمَّ يُف۪يظُ الْمَاءَ عَلَى جَم۪يْعِ بَدَنِه۪ي ثَلَاسًا Sonra bedene üç defa suyu döküyor. Peki efendim bu şekilde gusül abdesti alır. Müslüman önce bu aşamaları yapar, sonra gusül abdestini alıyor. Eğer durduğunuz yerde su birikintisi varsa... Bu durumda o su birikintisinin olduğu yerde ayağınızı en son yıkıyorsunuz. Su müstamel olduğundan, may müstamel olduğundan dolayı en son yıkıyorsunuz. Peki efendim, sünnetleri bu. Şimdi gusül hangi durumlarda gerekir? Müslüman hangi durumlarda gusül abdesti alması gerekir? وَيُوْجِبُهُ bu اَيَّ şeyin ve yujibu ve yujibul gusle demey. Ve yujibul gusle, gusle şunlar gerektiriyor. Gaybûtu'l hasafati ala fi gaybûtu gaybûtu'l hasafati fi qublin au duburin al-fa'ili ve'l mef'ul bi. Gaybûtu'l hasaf hasaf nedir? Ee Yani erkeğin cinsel organının baş tarafı ee, peki o kadında ön ve arkadan ki şimdi burada ön ve arka diyor tabi arkadan ki bir ilişki haram değil mi? Ee, arkadan olan bir ilişki haram ama yani Müslüman böyle bir harama itikap etmez olur ki ettiyse Buna hangi durumda güsül abdesti almak gerekir onu söylüyor. Yoksa burada hükmünü vermesi böyle bir durumun meşru olması anlamına gelmez. وَيُوْجِبُهُ الْغَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ ف۪ي قُبُلٍ اَوْ دُبُورٍ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ Peki o hıfe'nin kaybolması ön ve arkada o kadar duhul olacak al-faili bihi bu durumda hem faile hem mef'ul bihe yani hem erkeğe hem kadına gusül abdesti alması gerekiyor. Gayibu vetul Peki delilimiz nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi ne buyuruyorlar? İzel takal hitanan. Hitanan kadın ve erkeğin ee, sünnet olan yeri yani ideal takal hitana hitanan karşılaştığı zaman yani o kadar bir duhul olduğunda vqaabet il hashafe hashafete kayboluyor Vacabel guslu enzelle evlem yunzil vajabel guslu enzelle evlem yunzil inzel olsun olmasın yani ee, efendim. E, temas var, temas var. orada gusül abdesti gerekmiyor. Eğer inzal, boşalma yoksa ama bu kadar bir duhul varsa artık orada boşalmaya bakılmıyor. O kadar bir duhul var. Yani haşefe miktarı bir duhul olduysa gusül abdesti iki tarafa da farz oluyor. Peki, Hz. Ali Efendimiz'in burada sözünü almış. E, diyor ki, arkadan olan haram tabi, bu temastan dolayı gusül abdest almak gerekir mi? Ola diyor ki, ne fîhil hadde, eğer kişi bir kadınla böyle bir ilişkiye girdiyse, mahremi olmayan bir kadınla, bundan dolayı hac cezası veriyorsunuz ona, ama, ve lâ tûcibûne fîhi sa'an min ma'in, yani bir sa suyla, gusül abdesti alması gerektiğinin vacip olduğunu ona söylemiyorsunuz diyor. Yani böyle bir durum olur mu? Yani fukahaya diyor. Yani eğer burada had cezası varsa tabii ki gusül abdesti alması gerekir. Neden bir sağ su diyor? Çünkü Ayşe annemiz radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar bir suyla gusül abdesti aldığını bize anlatırken ne buyuruyorlar? Bir sağ su Gusül abdesti için. Bir müd su o da ne için? Abdest için. Bir sağ ne kadar? 3 litre 333 gram. O kadar suyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gusül abdesti alıyorlar. Yani bütün bedeni ıslatıyorlar. Ama e, o bize nehrin kenarında olsanız bile abdest alırken suyu israf etmeyin buyuruyor. Bir müd ne kadar? O da sağın dörtte biri. Yani bunlar tabi... Fabrikasyon olmadığından dolayı ölçülerde farklılık olabilir. Yere göre, bölgeye göre değişebilir diyoruz. Peki, şimdi birinci durum. Ne zaman gerekiyordu? batul الْحَشَفَ Haşefe kayboluyor. Kadın ve erkekte. İki, وَاِنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجِهِ دَفْقِ وَشَّهَفَ Ve الْمَعْتُفٌ عَلَى اَيْ شَيْءٍ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَ Değil mi? Değil mi? yani yucibuhu yucibul ghusla gaybubatul hasfa sonra ve inzalul meniy ala veci e, dafqi ve şehve Efendim meni e, daf fışkırarak ve şehvetle gelecek tabii e, bu 15 yaşındaki bir delikanlıyla 60 yaşındaki adamda aynı olmaz ama netice itibariyle esas olan burada şehvet halinin olması. Yani bu bir bel soğukluğundan, bel rahatsızlığından, hastalıktan dolayı gelmeyecek. Yani mezi olmayacak, meni olacak. Meni olması için def. Yani esas itibariyle bir fışkırma hali ve şehvet olacak. Evet, gusül abdesti gerekmesi için. Yani burada duhul yok. Burada duhul vardı Duhulde inzal aramıyoruz İnzal olmasa da gusül abdesti farz Burada ise adam mesela ihtilam oluyor Duhul yok Hanımıyla oynuyor Oynarken meni geliyor Ve inzalul meniyye ala vaci defki ve şahve Burada duhul aramadan Eğer bu şekilde bir boşalma varsa Bundan dolayı da gusül abdesti alması gerekiyor kişiye Peki Kadın olsa Ummu Süleym e, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a soruyor Ne diyor? E, la lâ min Minel hak diyor değil mi? Yani Allah Azze ve Celle haya etmez e, Yani e, Efendim dolayısıyla Biz bunu soralım diyor Şeriatta e, bu meseleleri Sormanın engelleyici Bir durumu yok e, Soruyorlar hatta ee, Efendimiz ne buyuruyor? Ni'men nisa'u Nisa'ul ansar. Ensar'ın kadınları ne güzeldi Ne güzel kadınlardır bunlar Neden? Hayaları dinde Fakih olmalarına engel olmadı Yani Efendimiz'e bazen çok detay Sordular Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hari hadisi Yani hayız bezinden vesaireden Soruyor Yüzünü kapatıyor Ayşe annemize sen söyle diyor Gidiyor oradan Yani Zaten ezvacı tahirat, asıl Efendimiz Aleyhisselam'ın taeddüdü zevcatının asıl hikmeti sebebi onlar muallime olsunlar. Ümmetin kızlarına, ümmetin kadınlarına kadınlarla alakalı ahkamı, fıkıhıyı öresinler. Amaç bu. Peki efendim, şimdi kadınlar da görüyorlar tabii, rüya görürler. Ne diyor? Ve sâlet Ümmü Süleym'in Resûlullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) bir kadın (sallallahu aleyhi ve sellem) rüyasında kocasıyla ilişkiye girdiğini gördüğünde gusül alması gerekir diye sorması Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: "Eğer bu kadın Ümmü Süleym soruyor, eşiyle rüyasında cima yapıyor rüyada. Peki sonra bu kadın eee Meni geldiğini görse Kendisinden Aleyhel guslu ida vecedetil ma Efendimiz buyuruyor ki Eğer eşiyle rüyasında Cuma yapan bir kadın Ne görürse e, ıslaklık Meni görürse Buna da gusül abdest almak gerekiyor Almak gerekiyor e, Şimdi erkek rüya gördü Rüya gördü Ama uyandı Baktı ki üzerinde meni yok Gusül abdesti alacak mı? almayacak. Peki rüyayı hatırlamıyor fakat üzerinde gusül abdest, e, meni var. Üzerinde meni var uyandığında. Gusül abdesti alacak mı? Alacak. Peki kadın rüya hatırlıyor. Fakat kalktı. Üzerinde meni yoksa bu kadın gusül abdesti alacak mı? Eğer sırt üstü yatıyorsa alacak. Neden? Çünkü kadının e, organı erkek gibi dar olmadığından erkekte çıkan Geri gelmeyebilir. Geri gelmesi olmayabilir. Ama kadın öyle değil. Ora geniş olduğundan dolayı çıkan geri gelmiştir. Sırt üstü yatıyorsa, o zaman bu kadın uyandığı zaman rüyayı hatırlıyorsa, sırt üstü de yatıyorsa gusül abdesti alır. Peki devam ediyoruz. 1- Gaybubetül haşefe gerektiriyordu gusül. 2- İnzâlül meniyyi 3- Vankıta'ul haydi ve nifâsi. Kadının hayız ve nifas durumunun bitmesi. Yani bunlar bitince kadın gusül abdesti alıyor efendim. Neden? Ve anil mahîz. Kul huve ezen. Bakın o ayet-i kerimeye. Bakara suresi 222. Ayet-i kerimenin iniş sebebi ney? Yahudiler ayız halinde kadınları yanlarına almıyorlar. Hatta evlerini almıyorlar. Ayız kanı normal kana benzemez. Çirkin kokusu var. Onun için kadınlar sokağa çıkarken koku süremezler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Len rihal cenne buyuruyor. Koku sürüp de sokakta dolaşan kadınlar erkekleri o kokuyla etkiliyorlarsa cennetin kokusunu alamayacaklar. Fakat bu eğer bir kadın hayız halindeyse, o kandan dolayı çirkin bir koku bedende oluşacaksa, yani o sargılar onu gideremiyorsa, o kokuyu giderecek kadar bir koku kullanabilir. Yani erkekleri tahrik edecek, onları etkileyecek bir koku kullanması haram. Sadece onu bastıracak kadar bir koku kullanabilir. Peki şimdi ama evin içinde tabii istediği makyajı, istediği kokuyu, istediği elbiseyi, Eşiyle beraber olduğu zaman kadın kokuyu sürebilir, elbiseleri giyebilir. Peki burada Yahudiler almıyorlar. Hristiyanlar ise onlar da sınır tanımıyorlar. Hayız halinde kadınla beraber oluyorlar tabii. Hayız halinde kadınla beraber olunca hastalıklar da oluyor. Yani orada meniyle o çürüyen hücreler hayız olarak dışarıya çıkan o hücrelerle erkeğin menizi karıştığı zaman hastalık halleri de oluşabiliyor. Dolayısıyla veeseluneke anil mahizi. Şimdi sahabet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Mahizne kelime burada mastar, miimi, mastar miimi değil mi? Hayızdan hayız olmaktan soruyorlar. Veeselune ya. Tabi mastar ismi zaman ismi mekan Mekil gibi ne demek? Ee, kaylule vakti, kaylule zamanı değil mi? Kale, men kale kalallahu fakat kefer diyorlar. Ne demek? Bir kale nedir orada? Uyuma anlamında değil mi? Men kale Allahu birinci kale dedi. ikincisi kale kaylule. Kim Allah haşa kaylule yaptı derse kafir olur. Yani o Kale peki mesela mehiz meqil kaylule yapmak aynı vezinden veyeselûneke anil mehizi sana hayızdan soruyorlar hayız olmaktan kuluhu ezen eza nedir? çirkin görülen bir şey ya, o kandan dolayı çirkin insanlar görüyorlar o kanı kokusunu vesairesini onun için kadınlar göstermez Şah Nakşibende Hazretleri keramet için ne diyor? ee? Keramet diyor, yani keramet soruyorsunuz. Bu kadar günahımız da Allah bizi bu yer e, yüzünde yürütüyor, bu yer bizi saklıyor ya, bundan büyük keramet mi olur diyor. El istikametu hayrun min elfi keramet diyor. İstikamet hali bin kerametten daha hayırlıdır. Bir sünnete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetine ittiba bin kerametten daha evladır diyor. Kim? Kim? şah Hazretleri, basit adam değil bunlar. Yani bunlar sırada adam değil kardeşim. <gülüyor> Öyle yani Hasan'a, Hüseyin'e, İsa'na benzemez bunlar. El kararu ba'del ikrar. İnnellezîne kalu rabbunallahu thummes takamu. Rabbimiz Allah diyorsunuz sonra istikamet hali. Hz. Ömer Efendimiz'e soruyorlar ne istikamet? Öyle tilki gibi sağa sola gitmemek diyor. Olduğun yerde durmak. El kararu ba'del ikrar. Müslüman olduktan sonra artık din pazarlık kabul etmez kardeşim. Yani faizdir. O haramdır. Bu haramdır. Eşin İslam kıyafeti giyecekti, giymeyecekti. Erkeklere ders anlatacaktı, anlatmayacaktı. Olmaz kardeşim böyle bir şey. Olmaz. El kararu ba'del ikrar. Yani yola girdiğin zaman bütün mevcudiyetinle kabul edeceksin, teslim olacaksın. Allah'la, Allah'ın dini üzerinde pazarlık yaparsak o zaman orada imanda ciddi anlamda problemler var. Peki işte o diyor ki Şanlıkçı Ben Hazretleri keramet göstermek, kişinin bunu bizzat istemesi, hayızlı bir kadının hayız bezini evin damına çıkıp da oradan millete göstermesi gibidir diyor. E? Cemil Meriş de diyor ki, bu kefere, dinsiz takım için İslam o kadar menfurdur ki, en menfur şeyden daha menfur görürler. Bir kadının hayız bezinden İslam'ı daha menfur görür bu dinsizler. Onlar geziye çıktığı zaman, orada burada Taksim'de yürürken, gözlerine bakın, yüzlerine bakın o dinsiz taifeni. İslam'a karşı İslam'ın bir şaarını, alametin gördükleri zaman kuduruyor. Böyle öfkesi. Demek ki seni gördüğü zaman bir dinsiz kuduruyorsa o zaman sende bir şeyler var. Var demektir. Kuluhu eden Yani bu böyle ezadır. Ne demek? Bir, e, i̇nsanların iğrendiği, tiksindiği bir şeydir bu. E, yani yoksa kadın öyle değildir. O durum öyledir hayız hali öyledir. E kadın da onu göstermek istemez yani. O bezini göstermek istemez. Fetezilun ise fil mahiz bu durumda ki kadından uzak durun ve takrabuhunne hatta yadhurna temizlenene kadar onlara yaklaşmayın. Yani temizlenene kadar onlarla yaklaşmayı yasaklıyorsa o zaman bu kadının temizlenmesi de ne olur? O da farz olur. O da farz olur ki buyet kerime ona işaret ediyor. Peki üçüncü durum gusul abdestinin gerekmesi, one kitâ ul hayd, efendim diyoruz kadının hayiz ve nifas halinden kesilme durumu. Omen isteye kafâ wajde fi thiabhi maniyan ou medyyan. Peki başka kime gerekir? وَمَنِسْتَيْقَذَا <سَيْغَضَة> uyandı فَوَجَدَ ف۪ي ثِيَا بِهِ <مَنِيّن> elbisesinde meni gördü ev meziyen mezi gördü mezi aslında bel soğukluğundan gelir fakat meziyle meni birbirinden uyandığı zaman ayırt edemeyebilir dolayısıyla el اِحْتِيَاتُ ف۪ي بَابِ الْعِبَادَاتِ اَوْ لَا ibadettenle alakalı hususlarda ne yapmalı ihtiyatla amel etmeli. Peki delilimiz ne? Buradaki hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men zekere hulmen velem yara belelen men zekere hulmen hulmen yani rüya. Rüyayı hatırladı ama velem yara belelen ıslaklığı görmediyse felâ gusle aleyh. Buna gusül abdesi almak gerekmez. Ama vemen ra'a belelen وَلَمْ يَذْكُرْ حُلْمَنْ وَمَنْ رَأَى بَلَلَنْ وَلَمْ يَذْكُرْ حُلْمَنْ Yani orada şey görüyor ama rüyayı hatırlamıyorsa فَاَلَيْهِ الْغُسْلُ buna gusül abdesti almak gerekiyor. Ez cümle rüya hatırlamıyorsunuz üzerinizde uyanınız baktınız ki meni var gusül abdesti almak gerekiyor efendim. Peki şimdi buraya kadar ...farz olan gusülü anlattı. Ee, hangi durumlarda gerekiyordu? Bununla alakalı dört husus saydı. Bir, gaybûbetül haşefe. iki inzâllül meniyyi. Üç, in kıtâvül haydi vel nifas. Bir de kişi uyandığı zaman rüyayı hatırlamıyor ama... ...meni görüyor veya rüyayı hatırlıyor. Hem de meni var. Tabii ki o zaman evleviyetle yine gusül abdesti alması gerekir. Şimdi mesnun olanlara, sünnet olan gusül onlara geldi... Peki gusül cumat ve ul ve Cuma günü gusül abdesti almak, bayram günü gusül abdesti almak, ihrama girerken gusül abdesti almak sünnetun sünnettir. Peki şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın bidayetinde Medine'nin ilk yıllarında bidayeti derken ki Medine'de ashab ı bir tane elbisesi var. Bir tane elbiseyle onlar namazlarını kılıyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. İkinci bir elbise yok. Dolayısıyla ter var, yün giyiyorlar zaten. O yün de kokuyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men Etel <gülüyor> جُمُعَةَ etel اَتَلْ جُمُعَةَ فَلْيَغْتَس۪يلِ Cuma'ya gelen gusül abdesti alsın emir. Şimdi buradan e, vaciptir diyenler var. Cuma günü gusül abdesti almak vaciptir diyen var. Şimdi bir kardeşimiz de bu hadise alıyor. Diyor ki, e, efendimiz öyle buyuruyor. Bak fel yagdesi. Peki ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde ne buyuruyorlar? Men tevaddâ yevmel cumu'ati febihâ wa ni'met ve men nigtesele fel guslu eftal. Değil mi? Yani e, abdest alsa güzel, yeterli ama gusul o eftaldir. Gusul abdesti alması... Eftaldir buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi o zaman iki tane hadis-i şerif var Bir tanesinde Efendimiz Felyeğtezil buyuruyor Cuma'ya gelen gusül abdesti alsın Ama sonraki hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestle yeter Ama gusül abdesti alırsa O aftal olur buyuruyor Hangi hadisi sonra söylüyor? gusül abdesti almak eftal olan hadisi sonra söylüyor. Bakıyoruz iki hadise. İki hadis birbiriyle taarruz ediyor. Eşim benim kardeşim gusül fıkıh bilmiyorsa, hadis-i şerifleri tamamını bilmiyorsa, yani önceki nasıl, sonraki nasıl, yani bir vahhabi kardeşimizden bahsediyorum. Ne yapıyor? Farzdır diyor, vaciptir diyor gusül abdesti almak. Ya Allah Resulü aftaldır diyor ya öteki hadis-i şerifinde. Peki o zaman durum nedir? Neden öyle söylüyor? Yani Allah Resulü bir öyle bir böyle konuşur mu konuşmaz. Peki neden o zaman bu iki hadise arasında bir taarruz var şu kardeşim. Bir elbise var, kokuyorlar. En azından elbiseyi yıkayamıyorsanız kendiniz yıkanın buyuruyor. Ama Medine zenginleşiyor. İslam devleti daha müreffeh bir hayat sahabe-i kiram efendilerimize temin ediyor birkaç tane elbiseleri var artık eskisi gibi koku yok neden yıkanın diyordu kokuyu gidermek için peki şimdi o koku durumu ortadan kalkınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu eftal oldu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem onun için fuka olmadan nasıl olacak kardeşim ya binlerce hadis-i şerif var Doktor, öğretmen, mühendis Yani ilahiyat talebesi Bilmiyor Kaç tane ilahiyat hocası Buhari, Müslim, Tirmizi okumuştur? Bilmiyorum Kaç tanesi okumuştur? Vardır mutlaka okuyanlar Şimdi ilahiyat hocamızın durumu buysa Medresedeki kaç hocamız Buhari, Müslim, Tirmizi okumuştur? Kaç tane vardır? Bilmiyorum Vardır mutlaka Ama Türkiye'de bunları toplasanız maalesef bir elin sayısını geçmez. Geçmez kardeşim. O kadar programlar, o kadar kariyerler ama hikayeden bir dünya var. Yani Usul-i hadis mustala Onunla alakalı biz onu okutuyorlar zaten mustala Ya o hadis okutun. Şimdi Harnavutluk'ta veya Bosna'da bizden bir hoca gidiyor. Ne okuyor? İlmihal okuyor. Bak gideceksiniz. Eğer bu hadis-i şerifleri ezberlemezseniz orada İslam anlatamazsınız. Peki bir kardeşimiz geliyor. "Ah abi, o da bir şeyler okutmuşlar ona." O diyor ki hadesene fulan an fulan قال kâl قال Rasulullah Hadis-i şerif okuyor. E siz de diyorsunuz ki Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri ilmi halinde şöyle dedi. Vatandaş bakıyor orada. Biri Resulullah'tan konuşuyor, bu da ilmi halden konuşuyor. Kimin sözünü alacak? E, tabii ki hadis-i şerifi alacak ama o da böyle yıkıyor işte bir hadisi alıyor mesela Men etel diğerini bilmiyor o zaman sen ne yapacaksın hem fıkıh bileceksin hem hadisi bileceksin avamdan farklı olmamız gerekiyor hem fıkıh hükmü bileceğiz hem hadisi bileceğiz evet İmam Mevsid böyle diyor Ebu Hanife böyle diyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğinden dolayı Zafer Osman Tahanevi var. Tahanevi yazılıyor ama Tahanevi okunuyor. Zafer Osman Tahanevi. Geçen asırda yaşayan Hintli büyük bir alim. Bunun 21 ciltlik bir kitabı var. Nedir adı? He? İ'la us Usunen. İ'la Her, Herkesin kütüphanesinde olmalı bu. İ'la Usunen. Peki bu kitabı neden yazıyor? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Hadisle amel etmiyor diye hep ona iftira ettiler. Halbuki o diyordu ki: "Ya ben değil hadisle amel etmeyi. Sahabe sözü bile olsa sahabe sözünü bile alıyorum ama iden tehel ila fulan veya fulan." Yani mesele tabiindeki alimlere gittiyse o zaman onlar da alim, ben de alimim diyor. onlar ihtidat etti, ben de ihtidat ediyorum. Halbuki Ebu Hanife sahabe sözünü bile alıyor. Ama iştahatlarını anlayamayanlar dediler ki ya bu hadisten bu nasıl çıktı? Öyle diyor. Kim? Evzai. Yani e, Abdullah bin Mübarek Ebu Hanife'nin sözlerini onun önce gidiyor meclisine. Evzai diyor ki nereden geliyorsun? Şam'a gidiyor. Küfe'den diyor. O zındık bir adam var diyor Ebu Hanife diyor. Onun yaşadığı yerden mi geliyorsun? Evet diyor. Alim büyük olunca edebinden ses sıkarmıyor Abdullah bin Mübarek sonra aradan birkaç gün geçiyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onun meclisinden aldığı notlar var İmam Evzai'nin onlardan birkaç mesele orada zikrediyor e, o diyor ki ya bunlar nereden aldın diyor sen ne kadar derin meseleler ne diyor hani zındık dediğim bir adam vardı ya işte onun meclisinden aldım diyor efendim Siyer-i var. Es-Siyer-i Kebir. İmam Muhammed'in kimden alıyor? Ebu Hanife'den alıyor. Ne kitabıdır bu? Uluslararası Hukuk kitabıdır. İlk o yazıyor. Peki, ona bakıyor Evzai diyor ki, şu hükümlerin altında delilleri olmasa, derim ki bunların hiç Kur'an ve sünnetle alakası yok. O kadar ince bir idrakle çıkarmış onları. Neydi zaten fıkıh? el fahmü ince bir nüfuz. Herkese Allah bunu nasip etmiyor işte. Herkese nasip etmiyor. Allah böyle özel kadro bunlar. He? Özel kadro. Yani tasavvufta özel kadrolar var. İmam Rabbani gibi. Ee, böyle Fıkıhta özel kadro var. Kim? Ebu Hanife gibi, İmam-ı Şafii gibi. Tefsirde özel bir kadro var. Beyzavi gibi, Razi gibi. Bunlar seni gibi, beni gibi adamlar değildir herhalde. Şimdi böyle deyince... Böyle ucuz adamlar var ya. Diyorlar ki işte diyeceklerdi şimdi bunları duyunca bak bak ne diyor. E öyle tabi ya. Allah kitabında ehli ilmi yüceltmiyor mu? He? Yerfaillahu'llezina amanu minkum ve'llezina utul ilme derecah. İman edenlere ilim sahiplerini atfediyor. Atıf harfi ne ifade eder? Mügayeret ifade eder, değil mi? Ca'e Ahmedu ve Muhammedun diyorsun. Ahmet ve Muhammed geldi. Yani ova, vav, işte başka birisi daha geldi fiilde e, ortaklıklarını bildirir. E, li mutlakı cemdir vav. Peki yani ilim sahipleri aynı zamanda iman edenler değil mi? Öyle. Peki neden ayrı zikrediyor? Neden atıf harfiyle getiriyor? E diyor ki Ebu Hanife'nin farklı olduğunu anla kardeşim. He? O filaş bellek hocasına benzemez o Google'da arayan adamlara benzemez o ayrıdır onu anla bak ben burada onun için yazdım onu diyor He? sana iki tane kariyer vermekle alim olamazsın olduysa hadi buyur çık meydan yerine kapat bırak her şeyi gel ne kadar adamsın görsünler onu görsünler kaç kuruşsun Adamlarında da al yanına gel bakalım kaç kuruş adamsın peki münazara nefsi ispat etmek için değil Hakkı ispat etmek içindir Allah'ın i sünnet uleması da Bu adamları böyle bitirmiştir şimdi bunlar kolay tabi bunlar her şeyi Flaç belleklerinde muteziilen güçlü adamları vardı basit değil o Efendim e, zamanşeriler az adam değil yani zamanmahşeri adam alim adam Peki vagaslu vagusul cummaati böyle herami sunnetun cuma İki bayram ve ihrama girerken gusül abdesti almak, bunlar sünnet diyoruz. Bunlar her biriyle alakalı çok şeyler söylemeli ama biz hızlı gidiyoruz, biraz hızlı gidiyoruz. Neden? Çünkü ibadeti bitireceğiz inşallah. Peki efendim, ولا يجوز للمحدث والجنوب مسؤول مصحفي إلا Şimdi cünüp olan kişinin neleri yapması haram onlardan bahsedecek. Cünüp olan kişi şunları yapamaz. Aynı e, kategoriye ne de dahil? Nifas ve haiz da dahil. Nifas ve haiz da buna dahildir. Yani ve lil muhdisi derken ve haizi demek yani. O da buna dahildir. Değil mi? Haiz. sonda taud teknisi yok. Neden? Çünkü sadece bu tür şeyler, mesela kabil, ebe, onda da yok. Ebelik kim yapar? Kadın yapar. Çünkü bunlar sadece kadınlara ait olduğundan dolayı ta'ud-te'nis, mühendislik tazı getirmiyoruz. Ta'ud-te'nis'i niye getiriyorduk? Müfre, müzekker kelimeden ayırmak için. E bunlar sadece kadına ait olduğundan dolayı haiz gibi, kabil gibi, ebe gibi, haizlik kadın gibi onlara getirmiyoruz ta ut Peki ola yujuzul lil muhdisi vel junubi messul mushafi Peki yani muhdis ne demek? Abdestsiz olan kişiye, abdestsiz olan kişiye vel buna caiz olmaz. Ey şeyin messul mushafi illa bi gilafi. Kur'an hakime tutması haramdır. Ancak neyle tutabilir? Bir kapla, ona dikili olmayan bir kapla tutabilir. Peki yeniyle tutması yani, şu küm dediğimiz burayla tutması nedir? O da mekruhtur. Peki neden Allah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor? Yani Amr bin Hazma yazdığı o e, ris, e, kitabede, la يَمَسُّ الْقُرْآنَ illa تَاهِرٌ buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e sadece tahir olanlar, yani hades hali olmayanlar onlar tutar. Sonra ayet-i kerime nerede? Vaka Suresi'nde açın orayı. Vaka Suresi'ni. Efendim Vaka Suresi nerede? 27. cüzde, değil mi? Peki efendim innahu'l-Kur'anun kerimun ne demek? Kur'an-ı Kerim Allah Teala neyle anlatıyor bize? Sıfatla. Sıfatla getiriyor. Ee, sıfat aynı zamanda tazim ifade eder. Çok anlamı var. Takvi ifade eder vesaire ama bir de tazim. Yani sana da diyor ki Kur'an deme. Kur'an, Kur'an ayetleri. Kur'an, Hazreti Muhammed, Hazreti Peygamber. Çok soğuk kelimeler. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Hazreti Peygamber, Oriyantalist öyle diyor. Efendimiz de ya. Allah Resulü de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerreme, Medine'yi münevvere Dil, lisan böyle olacak İnnehu Kur'anun kerimun Kerim bir kitap Ne demek? Cömer Ne istiyorsan onda var Her istediğin manayı veriyor sana cimrilik yapmıyor Bir bakıyorsun raziye fiha mesail diyor bir ayette Elli mana çıkarıyor ya İnnehu Kur'anun kerimun fi kitabim meknun innehu la qur'anun kerimun bu nedir kerim cömert bir kitaptır ne istiyorsanız onda vardır fi kitabin meknun fi kitap burada nedir ism meful anlamındadır mektubun yani demek meknunun masun korunan bir kitaptadır la yemesuhu illa mutahharun ona sadece اَلَّذ۪ينَ تَاهَرُوا اَنْفُسَهُمْ مِنَ الْاَحْدَاث۪ي Kendilerini hadesten temizleyenler tutarlar. Şimdi diyorlar ki meleklerden bahsediyor. Ya Kur'an-ı Kerim'in ahkamı meleklerle alakalı mıdır? Kur'an-ı Kerim hükümleri meleklerle ilgili midir? İnsan ve cinle alakalı mıdır? Kimle? İnsan ve cinle alakalı. Peki burada hüküm var mı? Var. Nasıl var? La يَمَسُوا illa mutahharun Kalıp olarak nedir? İhbaridir değil mi? İhbaridir. İnşai değildir. Emir değildir. Ama mana olarak nedir? Emirdir. Yani emri gayb olarak alacaksınız. Ne demek? La su illal mutahharun. Sadece ona temiz olanlar ellerini tutsun. Temiz olmayanlar tutmasın demektir. Temiz olmayanlar tutmasın. Peki böyle var mı? Var. E bu kardeşlerin belagat okusalar bunu görürlerdi. Mesela en pratik örneği ne diyorsunuz? Radiyallahu an rahimehullah diyorsunuz değil mi? Rahime'nidir fiili mazidir. Radiyye رضي... fili mazidir. Nasıl mana vermen gerekiyor? Allah ona merhamet etti. Öyle mi diyorsun? Dua manası veriyorsun değil mi? Allah ona merhamet etsin. Allah ondan razı olsun. Yani yapı itibariyle ihbari fiil cümlesi ama mana itibariyle inşa yani dua cümlesi veya emir efendim. Tabi emir ama aşağıdan yukarıya olunca dua oluyor. Yani kuldan Rabbini olunca dua oluyor. Neden böyle? Çünkü bu şekilde olursa mübalaga ifade ediyor. Mubalaga. Yani emir kipiyle getirseydi bu kadar kesinlik ifade etmeyecekti. İhbari kalıpta getirdi, mana inşayı olunca efendim mübalağa ifade ediyor. Peki, hadi bazı alimler de onlar da diyorlar ki efendim bu meleklerden bahsediyor. O zaman Kur'an-ı Hakim'e abdestsiz tutmanın haram olduğunu neyle söyleyeceksiniz? Neyle? Hadisle, hangi hadisle? Amur bin Hazm hadisiyle. La yemessul Kur'ane illa tahirun la yemessul qur'ane illa Peki şimdi efendim neden böyle namaza başlarken abdest alıyorsunuz? Niçin abdest alıyoruz? Rabbimizin huzuruna çıkacaksınız. Hazırlık yapıyorsunuz. Vesiye <gülüyor> beke fa Elbiseyi temizle diyor. Valin yanına girer ki orada bir ayna var. Düzelt öyle gir diyor. Allah Teala da diyor ki kimin huzuruna geldiğini idrak et. Elbiseyi temizle, musallayı temizle, bedeni temizle, abdest al. Benim huzuruma öyle gel. E peki namaz da, işte Kur'an-ı Kerim de onun kitabı. Yani bu kitabı okurken, Ali'nin, Hasan'ın kitabı gibi okuma. Öyle okursan, senin tefsirinde sadece oryantalistin görüşü olur kardeşim. Kur'an sana açılmaz. Ama i̇mam Razi gibi olursan, İmam-ı gibi gibi gece hasta oluyor, dereye gidip abdest alacak karnında rahatsızlık var. Allahu alemü amm 17 defa fıkı metnini bile e, abdestsiz yazmıyor. 17 defa iniyor ya e, hem defi hacete hem abdest alıyor yukarıya geliyor. Orada ela odanın içinde orada musluk yok ama Allah Teala bunları açtı işte. Razi açtı Kur'an hakimi. Bakıyorsunuz ne manalar e, o zihinde var ha. Bir de 601'de diyor Yunus suresinin, allah Alem Yunus suresinin sonunda orada oğlu vefat ediyor, yüreğim yanıyor diyor İmam Razi. 601'de. Peki Yunus suresinde ne zaman bitiriyor? Kur'an e, vefat ediyor. 604, allah Alem. 604'te de vefat ediyor. Kaç yıl var arada? 3 yıl. 3 yılda 19 cüzü yazıyor, 1900'ü Yaşlanmış, ellerinde raşe var, bilgisayar yok. Efendim, neyle yazacaksınız? Hokkayla yazacaksınız. Yaş ilerlemiş, ilerleyen yaş, öyle bir zihin, arı, duru, o kadar bir zihin. Ya bu yani sıradan bir iş mi ya? Ha, o gözler belki görmüyordur, gözlük yoktur. Ha? Ama o zihin var işte. Madem ki sen o kitabı abdesi tutmazsın, al sana diyor. Ölüme giderken bile böyle bir zihinle, Kur'an-ı Hakim'den o manalar oraya dökülsünler. O akla dökülsünler. Şimdi ne var? Oturduğu zaman alıyor bilgisayar eline, flash bellek, ondan sonra bakıyor, başlıyor Ebu Hanife'ye, İmam Razi'ye, meydan okumaya, kaç kuruşsun sen ya? Dersin, kapatsalar... Şarjını çekseler, pilin bitseler, sen de bitiyorsun. O kadarsın işte. Peki, Kur'an-ı Kerim'de arayıp bile bulamıyorlar. Ben bir doktora tezime gelmişti birisi işte. Jürü, orada böyle bir başladık onunla. Elinde Kur'an-ı Kerim, malum birisi jürime yazmışlardı onu. Elhamdülillah, Kur'an'dan bulamıyor ya ayet-i kerimeyi. Bulamazsın tabi ya. Sen kimsin kardeşim? Ee, öyle Kur'an-ı Kerim'den bulmak senin işin mi? Sen ancak müptedilere konuşabilirsin. Müptedilere. Okunan ibareleri anlamaktan aciz bunlar. He? Fıkıhta profesör olsa bile ne diyorsun? Muhatap olamıyor adam. Bir şey diyorsun, başka bir şey anlıyor. Peki efendim, e, valla e, buradaydık. O zaman Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmayalım. Allah'ın kitabı bu. Ona... Yani Hasan Hüseyin'in kitabına geldiğin gibi gelme. Sonra وَلَا lil لِلْجُنُوبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ Cünüb olan kişi içinde Kur'an'ı Hakim okumak caiz değildir. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? لَا يَقْرَعُ الْحَائِذُ وَلَا الْجُنُوبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ Şimdi لَا يَقْرَعُ الْحَائِذُ okursak ee, eğer la yakra şeklinde de okuyabiliriz değil mi? Emir olur o zaman. La yakra olursak emir olur. Efendim o zaman la yekra il haiz diye geçeceğiz. E, Sakin idâ hurrike hurrike bil kesri. iki türlü de okuyabiliriz. La yekra il haizu velel cunubu şey'en minel kur'ani. O zaman e, tutmasın yani la yakra okumasın. Kim? Kim? la yqra' el haizu olan e, sonra vel junubu şeyen min el Kur'anı junub olan hayzlı olan Kur'an-ı Kerim'den okumasın buyuruyor. Allah Resulü buyuruyor. Kim rivayet ediyor hadis-i şerifi? İbn Mace, Tirmizi onlar rivayet ediyorlar. 2 Taha'vi kimdi Taha'vi? Hani, akidesini okuyoruz değil mi? İmam Tahavi İmam Tahavi Şerh-i müsned Asarı Müşkül Asarın sahibi. Bir de bunun fıkıh tanesi var. Muhtasar'ı var. Muhtasar'ı var. Cessas'ın onun üzerine şerhi var. Bastılar onu şimdi. 7 cilt Allah alem 7 8 cildittir bastılar onu. Peki İmam Tahavi diyor ki ennahu yecuzu lahu ba'd ayetin. Ya ayetin bir kısmını okuyabilir. Kadın Kur'an kursunda öğretmense o işte sekiz, dokuz gün haiz oluyor. Ne yapacak o gün? Talebe unutmasın diye, Kur'an-ı Kerim unutmasın diye biraz biraz okur. Ama nasıl okuyacak? Ayeti tam okumayacak. Ayet-i Kerime'yi tam okudu mu icaz hali olur. Yani şöyle der وَقَالُوا كُونُوا Huden Avnasara. Tam okumadı ayeti. Talebe okurken onu tasih ediyor. Peki İmam Malik işte unutma illetinden dolayı okuyabilir diyor. Unutma Milletinden dolayı. Peki unutmaz. Unutmaz kardeşlerim. Bir tarih, bir sınav vardı. Orada işte hanım kardeşlerimiz geliyorlar. Hafız geldi. Bir tanesi çarşaf giyiyor. Oku dedim ona. Okudu. Ha önce dedi ki okuyamam dedi. E dedim ki şimdi oku ya İmam Malik'in görüşüyle amel et. Biz okuyor musun, okumuyor musun Pilemeyiz onu yeterlilik belgesi alır mısın, almaz mısın? E peki dedi o zaman. E, başladı. Surenin sonundan soruyorum. Öteki sureye geçiyor. Oradakiler de görsün diye. Yani çarşafa farklı bakanlar varsa onlar da görsün diye. Oradan soruyorum başka yere geçiyor. Oradan başka yere geçiyor. E, öyle bir hafız görmedim. Hafize diyeyim. Öyle bir hafize görmedim. O kadar kuvvetli. Peki bu kardeşimiz o günlerinde Kur'an-ı Kerim okumadı değil mi? Hani unutmadan dolayı okusun diyorlar. Şimdi unutmadan dolayı okuyanları da görüyorsun. Hafız Sayfanın başından soruyorsa okuyamıyor. Okuyanlar vardır mutlaka. Niye? E bereket yok. Bereket. Bu Allah Teala'nın kitabı kardeşim. Kelamullah bu kelamullah. Kelamullah muhatap olmak için hazırlık yapmak gerekiyor. O zaman ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi var ama Kur'an kursu öğretmeni olanlar talebeyi kelime kelime, kelime okur düzeltirler peki besmele Hamdele bunları hayızlı halinde söyler mi söyler ee, veya şöyle yapar hayız gününde hayızlı iken namaz vakitlerinde ne kadar duruyorsa kadın seccadenin üzerine oturur bazı fakirler diyorlar ki o kadar tesbih çeker tesbih çeker yani ibadetten de bütünüyle Kadın kopmaz, soğumaz. Efendim sonra, şimdi bunlar diyorlar ya, okusun kardeşim, e, namaz kılsın ayızlı halinde, oruç tutsun. E peki madem öyledir, delil nedir? Bir tane delil getir bakalım. Diyorsam böyle, diyorlar ki, وَيَسْأَلُونَكِ عَنِ الْمَح۪يذِ Bu ayet-i kerimede bahsetmiyor şeyden. Neden bahsetmiyor? Ee, kadın e, haizliyken neleri yapacağından bahsetmiyor. Haizliyken neleri yapacağından bahsetmiyor. E şimdi hafızu ala salavati ve salatil vusta. Şimdi orada orta namaz diyor değil mi? Diğer namazları tafsil etmiyor. O zaman diğer namazlar yok mu diyeceksin yani veya Allah Teala bir yerde bir emirden bahsediyor, başka yerde o diğerlerinden bahsediyor. Yani ora, o ayet-i iniş sebebi ne zaten? Yahudiler kadını hayız halinde yatağına almıyor, evine almıyor. Allah Teala da diyor ki ya böyle bir şey olur mu? Evine de al, yatağına da al. Ama cinsel ilişkiye onunla girme. Cinsel ilişkiye girme. Yani Arap'ta böyle bir arıza var. Kur'an-ı Kerim o arızayı gidermek için geldi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadın hayız nifas halinde ne yapar? Onları başka hadislerde beyan ediyor. Peki devam ediyoruz. İki ders yapalım bugün fıkıh. Wala yadkhulul mescide illa li daruratin. Daruret olmadan mescide de girmez efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La uhillul mescide li haizin ve junubin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la au ya da şöyle la uhillul mescide li junubin ve haizin. Cünüp ve hayızlı olan kişi için mescide girmeyi helal görmüyorum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii başta giriyorlardı. Şimdi girdiğiyle alakalı rivayetler var hayız ve nifas halinde. Peki neye giriyorlardı? Çünkü nasıl anlayacaksınız bunları? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de gelince sahabe-i kiram efendilerimiz onlar da ev yapıyorlar. Kapılar nereye açılıyor? Mescide. Neden mescit kültürü olusun diye, namazı görsün diye, kadın, çocuk, yaşlı herkeste bu namaz olusun diye. Peki sonra ne buyuruyorlar? Suddul <gülüyor> Ebuah. Bütün kapları kapatın. İlla bebe Ebi Bekir'in, Ebu Bekir'in kapısı hariç, bütün kapları kapatın. O da hilafetini işaretinden, hilafetini işaret eden delillerden birisi de budur. Peki sonra hepsi dışarıya çıkıyorlar. Yani dış kapılardan gidiyorlar. Yani başta giriyorlardı. Neden? Çünkü kapılar mescidi açılıyordu. O mesit kültürü zihinlerde olsun diye. Ama sonra sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyorlar. Peki bunları yapmak hem cünüp olana hem haizli olana hem nifaslı olana haram. Peki neler caiz haiz ve nifas halinde? ve يجوز له الذكر والتسبيح والدعاء والذكر tesbih dua caiz wala يدخل المسجد الا لضرورهن dedik eee vel haizun ve nufasa'u kal junubi hayızlı olan nifas yani ne demek doğum yapan bir kadın onun da kan akıntı devam ediyorsa bunların hükmü de cünüp olan kişi gibidir yani bunlar da Kur'an kelime tutamazlar Bunlar da ne yapamazlar? Camiye giremezler, namaz kılamazlar, oruç tutamazlar diyoruz. Peki efendim, ee, oruç ve namazla alakalı Hazreti Ayşe annemizin rivayetini söylemiştik değil mi? Kadın geliyordu, ne demişti ona? Hani namaz kılabilir miyim deyince, E enti haruriyetun, كُنَّا نُؤْمَرُوا بِقَضَاءِ الصَّوْمِي وَلَا bi بِقَضَاءِ الصَّلَاءِ Sen diyor terörist misin nasıl olur da bilmiyorsun bu halinde namaz kılınmayacağını, oruç tutulmayacağını. Biz bu hallerimizde namaz kılmaz, oruç tutmazdık. Daha sonra orucu kaza etmekle emrolunurduk. Yani orucu kaza ederdik ama namazı etmezdik buyuruyor Ayşe annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de. Estağfirullah ve etubi lehi ve lehamdülillahi rabbil alemin.